Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamünaleyküm, ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşler. Allah subhanahu ve teala kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kararacağı bir yerde yüzü dolunay gibi olanlardan eylesin. Amin. Allah subhanahu ve teala içi de dışı da bir olan salmi Müslümanlardan eylesin biz de. Kardeşlerim geçen hafta, geçen derste Kalem suresinde suresinden başlamıştık ve baş tarafında biliyorsunuz ve Vesselam'la alakalı, ahlakıyla alakalı meseleleri işledik ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi nefsinde daha sonra da ayetler umumen bize hitap etmesi hassebiyle şu, şu şu şu şu şu vasıftaki insanlara itaat etmeyin diye Allah Azze ve Celle'nin bizi nedir? Bir uyarısı vardır. Eğer dersten sonra gidip o ayetleri yerinden şöyle tekrar bir okuma imkanınız oldu ise şunu görmüşsünüzdür. Tarih boyunca hep iman eden ve küfreden taifeler olmuştur. Yani insanlar hep ikiye bölünmüştür. Yani arada kalan olmamıştır. Ya inanandır ya da küfreden takımıdır. İnanan takımı her zaman, inanan taraf diyeyim, takım demeyim. Estağfurullah. İman eden taraf Aleykümselam her zaman izzetli, şerefli, haysiyetli, ahlaklı, edepli ama az olmuştur. Diğer taraf ise her zaman çoğunluğu teşkil etmiş. Bu çoğunluğu teşkil etmeleri, güçlü olmaları, maddi imkanlara sahip olmaları onların hep şımarmasına, hak ehline saldırmalarına, ahlaksız edepsiz hareketlik yapmalarına, onları her yerde gözetlemelerine, Müslümanların arasında laf getirip götürmelere, çekişmelere, hayra engel olmalara ve her kula kesik birine ne yapma? itaat etme diyor. Yani onlar diğer inanmayan taraf ki burada inanıyorum güçkenler de vardır. Her zaman inanan insanların başına ne yapmışlardır? Bela olmuşlardır ki Kur'an'da misal verildiği zaman nereden verilir? Her zaman tepeden verilir. Buradaki misalde Resulullah'a Vesselam'a yapılan o zulümler, yanlışlıkları Allah azze ve celle ne yapıyor? Bizlere bir bir haber verir ve ayet-i kerimelere bakarsanız buradan itibaren seni yalanlayana ve o eğriyi doğruya, hep yemin edene, hakir görene, devamlı ayıplayana, laf getirip götürüne, hayra engel olana, hakka tecavüz edene, günahkara bütün bunlardan sonra hakka karşı kaba davranana, kötülükleriyle maruf olana, mal evlat yarışına girene çok olanlara bunlara ne yapma? İtaat etme. Aynen günümüzdeki kimler? İnsanlar. Yani sadece Allah Resulü'nün zamanına has nedir? Değildir. Buna rağmen onlar seni her ne kadar kötülerse kötülesin ki bu böyle olacak. İman tarafında biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselam'ın ta hanımına kadar ne yaptılar? İftiralara kadar gittiler. Bizler öyle bir ahlaka sahip olacağız ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı neydi? İşte Kur'an ahlakıyla ahlaklandığımız zaman her gelen çarpıp düşecek ve siz her sözün peşine ne yapmayacaksınız? Gitmeyeceksiniz, düşmeyeceksiniz. Çünkü onlarınki bir şeyi ispatlamak değildir. Söyleyip çekip gitme. Yani şanını kırma, davayı kırma, bölme. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyorsunuz davet yapmaya gittiğinde hangi çadıra girse, hangi topluluğa girse arkasından beyaz yüzdü, uzunca yüzdü birisi buna inanmayın. Bu kavmini bölüyor. Bu yalancıdır. Bu sahtekardır. Her türlü sözleri ne yapıyordur? söylüyordu. Allah Resulü ve vesselam diyor kafasını kaldırıp bir gün adama şöyle bakmamıştı diyor. Birisi soruyor kimdi o? Amcasıydı diyor. Amcasıydı diyor. Yani düşünün en yakın amcası Allah Resulü ve vesselam ne yapmadı? Tasdik etmedi. Bunlar büyük bir imtihandır. Bugün de aynıdır. Kendi öpür. Annemiz, babamız, kardeşimiz, eşimiz dahi bizimle ne yapabilir? Davaya inanmayabilirler, yalanlayabilirler. Bize düşen Kur'an ahlakıyla ne yapma? Ahlaklanmadır ve asla onlara ne yapma? İtaat etme diyor. Bugün doğruyu gündeme getirdiğimizde, insanlara doğruyu anlattığımızda, bu onların eski masallarıdır diye ne yapıyor? Geçiyorlar. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Rabbim bunların, bütün pisliklerini kıyamet günü ne yapacak? Bir, bir dökecek. Onlar o güne kadar ne yapacaklar? Oyalanacaklar. Müttesir suresinde Allah Azze ve Celle ne diyor? Sizi sakar cehennemine sokan neydi? Biz dünyaya dalanlarla da artık. Dünyayı çok severdik. Namazı hiç kılmazdık diyor. Evet. Bunlar böyledir. Devam eden ayetlere geldiğimizde kardeşlerim artık yeni bir vaka olay var burada Kalem suresinde. Geçen derste de dediğimiz gibi üç bölüme ayrılan bir şey. Bu bölümde, bugünkü bölümde işleyeceğimiz nokta Bakara suresini hatırlayacak olursanız hemen girişte Allah subhanahu ve teala yarattığı kulları sınıflandırıyor. Ne diyor? Ne diyor? birden beşe kadar müminleri anlatıyor. Müminlerin vasıfları neydi? Hem yer, hem de Allah yoluna ne yapar? İnfak ederler. Yani Allah'ın verdiği nimeti ne yaparlar? İnfak ederler. Buradaysa Allah'ın verdiği nimetlerde cimrilik yapan, malın üzerindeki hakta Allah'ın verdiği hakkı yerine getirmeyenlerin başlarına geleni Allah Azze ve Celle anlatıyor. Şimdi düşünün, bugün toplumda kargaşa var mı? Var. Hırsızlık had safhada mı? Evet. Sosyal düzen bozuk mu? Bozuk. Şimdi düşünün, İslam'ın şartlarını öğrenirken bunun insanlara, topluma yansımasını hesap edemiyorlar. Mesela iman neredeydi? Ferdi. İslam? Alemin. Ocak Şimdi bu aleni olan meselelerden bir tanesi nedir? Zekattır, sadakadır, infaktır. Zekat müessesesi çalışmayınca kimsenin kimseye saygısı, sevgisi, minneti ne yapmıyor? Olmuyor. Bu sefer herkes birbirinin malında ne yapıyor? Göz koymalar başlıyor. Ve haksız kazançlar ne yapıyor? Gündeme geliyor. Ve insanlar yarışmaya başlıyor. Halbuki zekat sistemi çalışsa Adam zenginli, malını verecek, yani adam onu gördüğü zaman saygı duyar, sevgi duyar. Çünkü ona ne yapmıştır? Allah için yardım etmiştir, zekatını vermiştir. O da ne yapacak? Allah'ın verdiği maldan zekatını verdin diye ne yapacak? Sevinç duyacak. Ne yapacak? Bunların ibadetleri toplumun düzelmesine, hırsızlığın ne yapmasına, asgariye gelmesine sebep olacak. Eğer bir yerde İslam hakimse birisi hırsızlık yapılırsa yapmışsa katı direkt o adamın elini kesmez. Orada oturanları önce bir hesaba çekelim. Bu adam niye hırsızlık yaptı? Tamam, Aleyküm selam yani bunun ihtiyacı var da siz niye bunu gidermediniz? Önce ne yapılır? Bunlara bir bakılır ama hırsızlığa gene eli kesilir. Yine kesilir. Ama o mahalledeki insanlarda oturduğu bölgedeki insanlarda ne yapılır? Hesaba çekilir. Onun için İslam çok önemlidir. Bir şeyin yerinden oynaması sistemin tamamen ne yapar? Düzeni bozar. Herkes birbirinin malına göz diker. Bir de bunun dışında zekatın zekat biliyorsunuz farz. Ama bunun dışında bir de sadaka ve infak var. Allah'ın bizden istediği. Bunlar nedir? Bunlar Müslümanın devamlı yapması gerekendir. Mesela Osman, Allah kendisinden razı olsun, harbe gidilecek insanlar donatılacak. Ne yapıyor? Devesinin ipini dahi veriyor. Ebu Bekir, Allah ondan razı olsun, hiçbir şey bırakmıyor. Allah'a ve Resulü bırakıyor. Bakın bunlar zekat değil. Bunlar zekat sınıfından verdikleri nedir? Değil. Hiç düşünmeden bunu yapıyorlar. Neden? Hiç düşündünüz mü? Sadaka ve infak müessesesi çalışmazsa mesela o ordu teçhiz edilmezse İslam'a her kalkabilir. Müslümanlar her yerde rezil rüsva olmaz mı? Bakın Müslümanlar hep kendilerine cukkayı yapalım yapalım derken bugün ne izzetimiz kaldı, ne şerefimiz kaldı, demokrasiden razı olmaya başladık. Partilerden razı olmaya başladık. Birisi bizim e, sesimizden bir ses oldu mu onu alkışlamaya başladık. İşte bu bizden dedik. Bak daha şunu yapamıyorduk bunların sayesinde dedik. Halbuki biz İslam'a sarılsak hadislere gidin bak Öküzün kuyruğuna yapışır. Ticaretten uğraşır. Dağda koyun giderseniz sizde ne izzet alır ne de şeref diyor. Ta ki Allah'ın cihatına dönme kadar. Hadi sordu. E, Cumhurbaşkanlığı bile seçenler Damıncı'da. Yani orada, ortada. Onun için kardeşlerim bizim e, örnek alacağımız yer Allah'ın Kitabıdır, Resulullah'ın nedir, Sünnetidir. Dinimizi alacağımız, hayatımıza geçireceğimiz noktalar nedir? Buralardır. Allah hepimize hayır versin. Bazı şeyler mazeretlikten çıkıyor. Mesela Ahmet'in müsnetinde gelen rivayette Allah Azze ve Celle ömrü boyunca kölelik yapan birisini hani bugün bazı tayfeler diyor ki biz köleyiz diyor cumaya gitmeyiz biz köleyiz şunu yapmayız diyorlar ya ortalıkta da salyalı geziyorlar. O gün Yusuf Aleyhisselam'ı Allah Azze ve Celle köleliğinin en şiddetli halinde getirecektir. Ve kölelik yapan kulluğunu yerine getirmeyen ömrü boyunca o insana diyecek ki diyor senin kimi ağırdı, Yusuf'un kimi? O köle diyecek ki diyor, Yusuf'un diyor köleliği daha ağır. Yusuf diyor o halinden asla bana isyan etmedi ibadetlerinden de asla geri durmadı. Ama oradaki insan mazeret olarak diyecek ki diyor, efendilerime hizmet etmekten sana gereği gibi kulluk yapamadım. Allah hepimize hayır versin. Hangi yoldan kaçmaya çalışırsak çalışalım, peygamberlerin hayatını Kur'an'dan güzelce okursanız, mazeret getirecek hiçbir noktanın olmadığını görürsünüz. Ömrü boyunca hastalık mı? Eyüp Aleyhisselam var. Çok mu malınız var? Şeyine gidemiyor musunuz Süleyman Aleyhisselam var? Birçok bela, musibet size çığ gibi mi akıyor? Allah resulullah. var canına kadar ne yaptılar? Kastettiler. Her şeyini elinden aldılar, ablukaya yaptılar, ama asla dininden bir taviz ne yapmadı? Vermedi. Evet kardeşlerim bugün bostan kıssasına baktığımızda ayeti de Allah Azze ve Celle şöyle diyor vaktiyle böyle bir imtihana tabi tutulmuş olan bir bostan sahiplerinin durumlarını bir uyanma vesile olarak onlara anlat. O bostan sahiplerinin gösterdiği bir cimrilik ve kendilerine yapılmış olan bir tavsiyi kabul etmemiş, felaket üzerine o bostan sahiplerinin pişmanlık gösterdiklerini, tevbekar olup Allah'ın affına sığındıklarını ve daha büyük nimetlere nail olacaklarını Cenabı Hak'tan ümit ederek ümitsizliğe kapılmamış bulunduklarını beyan buyurmaktadır. Evet. Burada Allah Azze ve Celle ayetleriyle ne yapıyor? Bildiriyor. Bu ayetler neden böyle bir surenin içinde devam ediyor derseniz en son biten ayette Mekke müşrikleri diyorlardı ki bunlar eskinin hikayeleri, masalları. Muhammed masaldan başka bir şey ne yapmıyor? Anlatmıyor diyorlardı. İşte Kur'an'ın bir masal olmadığını Allah Azze ve Celle onlara basit bir misalle ne yapıyor? Örnek veriyor. Bu bostan sahipleri mahsulatı toplayacaklarına dair yemin ediyorlar ama bir istisnada bulunuyorlardı. İnşallah demiyorlardı. Şüphe yok ki Cenab-ı Hak dilemedikçe hiç kimse bir iş ne yapamaz? Yapamaz. Evet. Demek ki bir iş yapmak için ne diyeceğiz yarinden alakalı? İnşallah. Allah takdir ederse inşallah diyeceğiz. Yoksa yapacağım dedi mi bu kayıplan bir nedir? Meseledir. Allah istemedi mi? Bu ne yapmıyor? Olmuyor kardeşlerim. Ve bostan sahipleri katı bir şekilde ne yapmışlardı? Yemin etmişlerdi Allah adına. İşte o bostan sahipleri böyle bir ihtiyatsızlıkta bulundu derken onlar uykuda oldukları halde o bostan üzerine raptlardan gelen bela dolaşı verdi. Bir rivayete göre burada kardeşlerim yıldırım, şimşek, gök gürültüsü orayı yaktı, yıktı. Helak edici ve kuşatıcı bir azap, bir ateş o bostanı sarı verdi. Sahipleri ise uykuya dalmış, gaflet içinde bulunmuşlardı. Artık o bostan yanarak sabaha simsiyah kesildi. Evet kardeşlerim. O vaziyetten haberdar olmayan bostan sahipleri derken sabahladıkları vakit birbirine seslendiler. Haydi koşalım, işlerimize gidelim, tarlamıza gidelim, bostanımızı toplayalım. Ve dediler ki arkadaşlar eğer kesip düşecekseniz, bostanın mahsulünü toplamak elde etmekseniz, sabah erkenden varınız, kimse görmeden mahsulatı kesiniz. Bunu da yapmalarının sebebi yoksullar duymasın, oraya geldiğinde onlara bir şey vermeyelim. Ve bu cimriler yoksulları mene kadir oldukları halde o bostana erkenden girdiler ve onlara hiçbir şey vermek istemediler. Gidip bostanlarına öyle yanmış, mahvolmuş bir halde gördüler Şüpheye düştüler. Acaba yanlış yoldan geldik de başka bir bostana mı geldik? Geri döndüler. Başka bir yoldan geldiler. Yine bostan yanmış, kül olmuş Allah'ın belası. Sonra dediler ki karanlıkta herhalde yolumuzu şaşırdık. Sonra tekrar geldiler. Baktılar ki hakikaten uğrayan uğramış. Evet, biz sapık değiliz. Yanlış yola gelmiş bulunmuyoruz. Biz mahrum kimseleriz. Biz düşünerek kendilerine ne kadar ihtiraslı harekette bulunmuş olduklarımızı anladık. Yoksulu mene düşünerek bu kadar ihtiraslı olduk. Cezası da işte budur deyip pişmanlık göstermeye başladılar. Ama ne yazık ki bu pişmanlık onlara bir fayda ne yapmadı? Merkli. Onlardan ortancaları Onlara şöyle dedi. Ben size demedim mi? Böyle yapmayın. Allah'tan korkun. Yani onların içinde kardeşleri böyle derken işlerinden büyük olmayan ama küçük de olmayan ortanca birisi onları ne yapmıştı? Uyarmıştı. Ama onlar o uyarıya ne yapmadılar? Kulak asmadılar ve Bela, musibet onlara ne yaptı? Geldi. Ve sonunda şunu dediler. Ya Rabbi bizi affet. Biz nefsimize zulmettik. Cimrilik gösterdik. Fakirleri mahrum bırakmanın cezasına uğradık. Artık bazıları bazılarına dönerek meydana gelen kusuru birbirlerine atfederek kınamaya başladılar senin yüzünden oldu. O senin yüzünden oldu. Öbür kardeş dedi ki senin yüzünden oldu. Biliyorsunuz hatayı gelin etmişler. Kim almış Eren? Ortada kalmış. Kimse almamış. Evet. Hepsi pişman olarak demişler ki sonunda yazıklar olsun bize. Biz cezaya müstahak olduk. Hatta açtık. Kerem sahibi yaratıcının nimetine karşı verdiği nimetlerine, şükrümüzü yerine getiremedik. Ne olduk? Onun yerine nankörler olduk. Fakirlere yardımda bulunmadık. Ve hakkımızda ilahi emir geldi. Bugün birçok yere yağmur dolu yağıyor. Rahmet mi yağıyor? Bela mı yağıyor? Ne dersiniz? Hadis-i şerifte Allah azze ve celle her senede diyor ne kadar yağmur indirecekse muhakkak indirir. Ama kimine rahmet olur, kimine bela olur. Diyor, azap olur diyor. Bugün sadaka, infak, zekat müessesesi çalışıyor mu? Çalışıyor. Bugün yaşamış olduğumuz şu şehirde dilenmeyen insan var mı caddelerde? Bu dilenenler ayrı. Bir de miskin insanlar var. Hakikaten ihtiyaç içinde olan insanlar var. Müslümanlar gidip bunları arayıp buluyor mu? Bu da yok. Böyle olunca düşünün bu sadece bir örnek. Bir bahçe yerinin yanması, bir iş yerinin yanması, malın bereketinin gitmesi. Yani birçok bela aslında bizi geliyor buluyor ama biz bunun neyin dediğimiz? Farkında bile değiliz. Allah cimriliği kesinlikle haram kılıyor kardeşlerim. Cimriden e, hiçbir zaman hayır ne yapmaz? Gelmez. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Bukhari'deki rivayette cimrilikten iman bir arada bulunmaz. Böyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet kardeşlerim. Allah bizleri affetsin. Olur ki Rabbimizin affına, lütfuna uğrarız. İşte azap böyledir. Allah'ın emrine karşı gelen fakirlerin haklarını vermekten kaçınan kimseler böyle ellerinden nimetlerin yok olmasıyla cezalandırılır. Yani ceza da cezanın istiğiyle. Onlar kime vermediler? Allah Azze ve Celle de onları onların haline ne yaptı? Düşünüverdi. Depremde kardeşler bu şeye gitmiştim kaynaşlı tarafına yardım götürmüştük. Orada çok zengin böyle galerici trilyonluk birisinin e, Kızılay'ın çorba kuyruğuna girmiş. Elinde şöyle tas var. Adam o kadar zengin ki böyle hizmetçileri şusu busu olan birisi ama hepsini depremde kaybetmiş. Hiçbir şey yok. Bir üstündeki var. Bir şort giymiş dizine kadar. Bir o var. Bir de tişört var bir de tabanca bağlanmış şöyle çıkarken o var. Başka hiçbir şey yok. En zengin insanlardan birisi hiçbir şey kalmamış. Çocuğun çocuğun hepsini kaybetmiş. Hmm. Adam hep boşluğa bakıyor. O elindeki çorbaya bakıyor böyle. Herhalde beğenmedi. Yemese aç. He, ölecek. Yani aynı ayete e, muhatap olan bir insanı gördüm ben orada. Böyle bakıyor. Böyle. Elindekini ne içiyor? Ne de bırakıyor. Yiyecek aç ama şeyi almıyor. Almıyor. Evet. Allah bizleri affetsin. Allah hemden hepsini almış. Hepsini almış. Allah bizleri gafletten uyandırsın. Allah Azze ve Celle ölmeden tövbe etmeyi, kendini düzeltmeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim bu mübarek ayetler takva sahibi Müslüman zatların Günahkarlar gibi olmayıp, naim cennetlere nail olacağını müjdeler. İnkarcıların ellerinde isinler edecekleri bir kitap, bir vesika yok. Ama Müslümanların elinde hayatlarını tanzim edecek, unuttuklarında onlara hatırlatacak ve dini hayata geçirmede bir peygamber, bir kitap, bir buran, bir sünnet nedir? Mevcuttur. Müslümanlar yaptıkları her hayrın karşılığını ne yapacak? Allah'tan görecekler. Ve asla kafirler gibi bir ahlaka Müslümanlar ne yapamaz? Sahip olamaz. Onun için takvalı olan Müslümanlar ne yapar? Allah'ın verdiğinden hem yer hem de Allah yoluna ne yapar? Bunun en güzel örneğini bize kim sergiledi? Allah bunlardan razı olsun. Haşr suresinin 10. ayetin nurlu sebebini hatırlarsanız devamlı zikrediyoruz. 9 estağfurullah. Bir adam geliyor Allah Resulü ve Vesselam'a öldüm diyor bittim. Ne oldu ki diyor? Açlıktan artık adım atacak hali yok. Allah Resulü ve Vesselam oradaki çocuğa yani Enes'e git diyor hanımlara bak da gel. Bütün hanımlarını Enes dolaşıyor Onların da hiçbirinde bir şey yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu diyor kim doyurur? Allah onu hayırda kılsın diyor. Sahabeden bir tanesi alıyor onu evine götürüyor. Hanım hemen evde diyor bir şey yok. Kuru iki tane ekmek var da çocukların. Sen diyor çocukları uyut. Taşı Iı, tasın içine koyuyor. Suyla ateşte kaynatıyor. Çocuklar ağlayarak açaç aç uyuyorlar. Sonra kalanı Aleykümselamünaleyküm. Var, var. Ne varsa Aleykümselamünaleyküm. Yaparak karanlıkta misafirin önüne koyuyorlar. Sabah mescide geldiğinde Allah azze ve celle'nin ayetlerini okuyor. Kendileri ihtiyaç içinde oldukları halde kardeşlerini kendi nefislerine ne yaptılar? Tercih ettiler. Allah onlara hayret etti. Allah onlardan razı oldu diyor. İşte kardeşlik, işte paylaşım ne olacak? Böyle olacak. Yani kendi nefsine ne istiyorsan kardeşine de ne yapacaksın? Onu vereceksin. Mesela Hacı Bayram'a gelen birçok insan evinde okumadığı Kur'an'ı getirirler bize ya hoca bunu camiye koy. Niye? Ya falan sayfa eksik. Şurası eskimiş. Ben yenisini alacağım. E be adam senin bıraktığın başkasının işine yarar Yani infak edeceksen neyden yapacaksın? ayet Kerime'de ne diyor? Siz sevdiğiniz mallardan Allah yoluna infak etmezseniz he? gerçek mümin, kamil ne yapamazsınız? Olamazsınız. Bu ayetin uzun sebebini hatırlıyor musunuz? Ebu Talha bir gün mescid bahçesinde namaz kılır Enes'in ve babası bir kuş geliyor namazdayken onun ötüşüne bakır namazda gaflete düşür. Yani namaza durdunu biri patlıcan, domates başta satışa namazın nereye gittiğini bilmez veyahut hesap maaştadır veyahut bir yerdedir. Aklı başına geliyor selamdan sonra ne yapıyor? Bu beni diyor namazda koydu diye bostanı Allah yoluna infak ediyor. Başka bir şey de yok. Hah bostanı. Götürüyor Allah yoluna infak ediyor. Allah hepimize hayır versin. İşte e, infak dediğimizde bu ayetlerden anlayacağımız rastgele bir infak rastgele bir sadaka nedir? Değil. Sevdiğiniz mallardan Adam birisi telefonu bozulmuş. Sesi çıkmıyor. Hoparlör işitmiyor. Allah abi sana infak ettim diyor. Sen ne yapacaksın? <gülüyor> ben sağlam yenisini ağzım. Ben ne yapacağım? <gülüyor> Telefonun sesini duyamıyorsun. ben telefonu ne yapayım? Adı bunun infak olur. Evet. Kerem sahibi Allah Azze ve Celle diyor ki ya Müslümanlar öyle mutlaki mümin zatları o günahkarlar o isyana dalmış inkarcı şahıslar gibi kılar mıyız? Elbette ki kılmayız. Bu ilahi beyan kafirleri ne yapmakta? Reddetmektedir. Ve ayet-i kerime devam ediyor. Ey inkarcılar! Sizin için ne var? Neye istintat ediyorsunuz? Öyle bozuk bir yerde akla aykırı iddiada bulunuyorsunuz ki sizi pek çok yanlış fikre sevk eden nedir? Nasıl da hükmediyorsunuz? Sizi böyle bir hükme hangi koruntumuz sevk etmiş? Ne kadar da cahil diyorsunuz Sonra ey inkarcılar sizin için gökten inmiş bir kitap var da ondan okuyorsunuz ki aranızda dolaşan öyle yüce bir kitapta yazılmış mı bulunuyor. Siz her neyi tercih ederseniz arzunuza neyi uygun görürseniz muhakkak o tercih ettiğiniz şey sizin içindir. O şey sizin emrinize verilmiştir. Siz ahirette de istediğiniz nimetlere kavuşacaksınız. Böyle mi yazılı bulunuyor? Ne boş iddia. Sonra yoksa ey inkarcılar sizin için kıyamete kadar üzerinizde yeminler mi var? Biz size karşı ahiret gününe kadar böyle bir taahhütte mi bulunduk? Ne de böyle hükmediyorsunuz? Ey yüce peygamber onlara böyle kuru bir iddiada bulunan inkarcılara sor. Bu iddia ettikleri şeyleri neye kefil kılmışlardır? Ve hangisi bunu yerine getirecektir? Ve devam eden ayette yoksa onlar için böyle boş iddiada bulunan inkarcılar için ortaklar mı vardır? Ve yine evet o kafirler o ahiret aleminde gözleri kararmış, kendilerini zillet kaplamış bir halde secdeye davette bulunurlar. Dünyadaki kibirli hallerinden dolayı azaba tutulmuşlardır orada ne yapamazlar? secdiye varamazlar. Evet kardeşlerim, buraya kadar baktığımızda, aynen dünyadaki yaşayan insanların tablosunu Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Önümüze seviyor. Önce dikkat ederseniz, şu ayetlerin akabinde böyle bir bostan misali veriyor. Yani insan önce manla cimrilikten başlıyor. Sonra e, sanki bu bana burada veriliyor ahirette daha da fazlası verilecek burada benim ne kadar malım, mülküm sıhhatim, evladım işte şu kadar çoksa e bunu veren Allah bana ahirette de ne yapacak müslü verecek ben cennette de sefa içinde olacağım gibi ne yapıyorlar kuruntulara kapılıyorlar İşte bu ayeti kerimeler Allah Azze ve Celle meydan okuyor ey Resulüm sor o kafirlere bir taahhüt mu almışlar Cennetlik mi? yani bir delilleri, bir mesnetleri mi var? Bunu onlara ne yap? Sordur. İnananla inanmayanın hali asla bir nedir değildir diyor. Vallahi Azze ve Celle devam eden ayette kardeşlerim. Ben onlar için bir mühlet veririm. Onları derhal helak etmem. Onlar yaşadıkça günahları artar. Daha ziyade azaba layık olurlar. Şüphe yoksa ki benim efendim yani onlara görünür de ihsanda bulunur olmam sonra da onların ankörlükleri sebebiyle yakalayıvermem sağlamdır. Pek kuvvetlidir. Bana kimse mani olamaz. Evet. Onlar buna her zaman ne yapıyorlar? Güveniyorlar. Hatta Ankebut suresinde Allah Azze ve Celle ne diyor? Onlar denizde fırtınaya yakalandığında halisane ne yaparlar? Allah'a döner, dua ederler. Fırtına duruldu mu? Yine Allah'a şirk koşarlar. İşte insanoğlu Allah'ın nimetleri karşısında ne yapıyor? Şımarıyor. İşte Allah Azze ve Celle'nin onlara mühret vermesi onların sadece ne yapıyor? Azgınlıklarını artırıyor. En son kıyamet alametlerinde hatırlayacak olursanız kardeşlerim Yeryüzünü ne yapıyorlar? Yecüc ile fırkasında istila ettiklerinde müminleri tur Sina dediğimiz yerde sıkıştırıyorlar ve yeryüzünde eklerini artık öldürdük. Sıra nerede? Göktekine değil. Allah'a yani haşa oklarını atacaklardır. Oklarının hepsinin ucuna ham bulaşıp geri dönecektir. Allah Resulü Aleyhisselam. Evet demek ki insanların azgınlığı ne yapacak? Artacak. Aynen Firavun'un kıssasında olduğu gibi Musa ve Harun Aleyhisselam onlara, ona davetçi gittiklerinde alemlerin Rabbına itaat et, ona kulluk et dediğinde o ne diyor? Şey, şey alemlerin Rabbı da kimmişti? Hiç Musa ve Harun Aleyhisselam gale bile ne yapmıyor? Almıyor. Aynı bugünkü kafirler. Allah'ın verdiği nimetlerde rahat yaşamda, despot yaşantılarında, gururlu yaşantılarında ne yapıyorlar? Ödün bile vermiyorlar. Bakın hadis-i şerifte elbisenin kulu veya Lokman e, suresinde yeryüzünde kasalarak yürürme, mağrur olma. Bakın şimdi o üniformayı giydiklerinde bir böyle arkalar yırtıklı pırtıklı böyle ne diyorlar? Smokin mi? şapkayı falan giydiklerinde ne oluyorlar? Ne oluyorlar? Kişilikleri değişiyor. Görünüşleri değişiyor. Hadise aynen uyuyorlar. Aynen uyuyorlar. Ve insanlara ne yapıyorlar? Peki bir sivilce çıksa kanserim diye yırtınıyor mu? Yüz tane doktor geziyorlar. Doğru. Ölümden de bu kadar ne yapıyorlar? Korkuyorlar. Hapşırdım hemen bin yaşarıyorlar. Daha çok yaşarıyorlar. Birbirlerine asla dua ne yapmıyorlar? Etmiyorlar. Allah bizlere hayır versin. İşte bunların bu halleri, yani bu e, imkanların verilmesi onların sadece ne yapıyor? Küfrünü artırıyor. Ve bakın kardeşlerim, geçmiş ümmetlerde Allah Azze ve Celle'nin Kur'an kıssalarında verdiği örneklere bakın, onlara Allah gökten ordular göndermemiş. Ya bir ses, ya bir fırtına, veyahut nedir? Ee, bir deprem, bir şimşek, bunları ne yapmış? Yok etmiş. Bugün bakın, dünyanın her tarafında Müslümanların kanını akıtan bir kafirler topluluğu var, büyük bir kıtağı. Devamlı bir neleri var? Artık herifler alışmışlar. Yani gelecek kasırganın adını koyuyorlar. Yani isimlerini koyuyorlar. O kadar hoşlarına gidiyor ki artık. Yani hiç ders alma, tövbe etme, hakka dönme diye bir olay var mı? Aynen ayette olduğu gibi. Küfürler artıyor. Ama bak geçer en son kasırkada binlerce insan öldü. Ne yaptın Seç mi getrandılar. Allah'tan bu bela tövbe edip kendilerini düzeltir. Hayır. Sadece kasırganın adına koydular. A, B bir de kadın hatları koyuyorlar. Niye koyuyorlarsa bela onlardan mı geliyor bilmiyorum. Bu şişsi yani alıştırıyorlar. Halbuki bu bir beladır. Bu belada da yapılması gereken tek şey vardır. Allah'ım biz nefsimize zulmettik. Sen bizleri bağışla sen bizleri bağışlamaz, mağfiret etmezsen, biz yoldan çıkmış, sakkınlardan oluruz. Söylenecek tek söz nedir? Budur ve toplumun kendisini düzeltmesidir. Allah bizlere mağfiret etsin. Bakın devam eden ayette Allah Azze ve Celle diyor ki, yoksa ey peygamber sen onlardan, o inkarcılardan onlara yaptığın nasihatler, hakka davetler, hayırlı ihtarlar karşısında bir ücret veyahut dünyalık bir menfaat istiyorsun da bunlar onun için de anlamıyorlar. Onun için de Hakk'a dönmüyorlar. Elbette ki böyle bir şey yok. Onların o durumları ne kadar acayip. Sırf Allah rızası için yapılan bir davetten kaçınıyorlar. Haklarında o kadar iyilik sever olan bir peygamberi yalanlamaya cüret gösteriyorlar. Aynı günümüzdeki gibi. Hakk'a davet ettiğimizde Gelin bu davetçiye uyun dediğimizde uyan var Ücret mi isteniyor? Yok. Ama maalesef insanlar aynen adamın köy kahvesinde uyuyup da kendini bir davar sürüsünün içinde bir koyun olarak gördüğü misaline gidiyor. Gidiyor gidiyor mezbanenin tam kapısından girdiğinde bıçak bir dayanıyor. diyor Ben koyun değilim diyor. Kalkıyor. Kahvedeklerin hepsi gülüyor. Masayı deviriyor, çay deviriyor. Millet de adama gülüyor. İlla ölünce ayıkmamak gerekir. İlla kabre geldiğinde meleklerin sorgusuyla karşılaşıldığında orada işler geçecek. Başka ayet kelimelerde gördüğümüz gibi sana bütün malını, mülkünü, çoluğunu, çocuğunu, bütün sülaleni ver deseler şu bulunduğun halden kurtul deseler ne yaparsın? Evet. Hepsini verir. Ben senden bunu istemedim ki Sadece şükür bu ne yapardır? Yeter diyecek diyor Allah Azze ve Celle. Artık sen ey Resul Rabbunun hükmüne sabret. Senin ve o inkarcılar hakkında tecelli edecek olan kaderi ilahi hükmü bekle. Sen peygamberlik vazifeni yapmaya devam et. Ve o balık sahibi Yunus İbn-i Medda gibi olma o zamanki o Hazreti Yunus kazaba tutulmuş olduğu bir halde nida etti. Balığın karşısında karanlık içinde Rabbına La ilahe illa ente subhaneke inni küntü zalimin dedi. Ve Ya Rabbi senden başka ilah yok şüphe yok ki ben zalimlerden oldum diyerek Allah Azze ve Celle, Celle'den ne yaptı? Af ve Allah Azze ve Celle de onu ne yaptı? Affetti ve bir balığın karnında çıplak bir sahile ne yaptı? Attı. Eğer ona, o mübarek Yunus peygambere Rabbından bir nimet erişmiş olmasaydı, Cenabı Hak onu tevbeye muvaffak buyurmasaydı, elbette balığın karnından ağaçların, otların bulunmadığı geniş bir sahraya, her hayırdan mahrum veya günahından dolayı kınamaya uğramış bir halde atılmış olacaktı. Çünkü daha ilahi izni kavminin arasından çıkıp gitmesi peygamberlik vazifesini yerine getirilmesine mani teşkil etmiş bulunuyordu. Ara çok geniş, engelden uzak boş yer demektir. Mezmum da kınanmış ve yerilmiş yer demektir. Fakat onu, o muhterem peygamberi, Rabb'i Kerem sahip olan Mabud'u müptaz kıldı. Peygamberlik vazifesini nübüvveti yerine getirmek için yine onu seçti. Sarihlerin arasına kattı. Evet kardeşlerim, burada bu mesele anlatılıp anlatılıp geliyor, sonunda bir misal veriliyor. Demek ki toplum çok bozulduğunda yalancı, dolancı, artık mal sahipleri çoğaldığında, hakka davet ettiğinde, hakka kulak verilmediğinde, büyük küçüğü tanımadığında, edep ahlak, her şey iflas ettiğinde bir davetçi de iflas edermiş. Doğru mu? Kavmim iman etmiyor, artık bu anlattıklarım bunlara fayda vermiyor diye davetçi de bir yerde okusalanmış. Anladınız mı? Yani davetçiler davet eder ama o da bir insandır. O da bir yerde demin o filiklerin dolduğu gibi su filiklesinin davetçileri bir yerde ne yapar? Tıkanır. İşte Allah Azze ve Celle davetçiye ne yapıyor? Burada teselli veriyor. Tıkanma. Sen Rabbinin yoluna ne yap? Devam et. Senin ücretini verecek kim? Biziz diyor. Ve burada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sana ne yaparlarsa yapsınlar ki Mekke'de ne yaptılar bütün Müslümanların canına kastettiler. En son Mekke'den ayrılan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la Ebu başka inanan kalmadı, bir tek kim kaldı? Ali kaldı, küçük oru, o da yatağında. Onun dışında eklerin hepsi imanlı ne yapıyorlardı? Gizliyorlardı, inanan olsa bile. Böyle bir durum nedir? Çok zor bir durum. Kendi bulunduğun bir beldeden artık ne yapıyorsun? Yabancı bir iş tanımadığın bir yere malsız, mülksüz, hiçbir şeysiz gitmek o kadar basit bir olay nedir? Değildir. İşte Allah Azze ve Celle Resulüne Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını anlatarak ne yapıyor? Aynı zamanda peygamberini de motive ediyor ve ona ne yapıyor? Güç veriyor. Allah bizlere mağfiret etsin. Hayırdan Davetten bir an olsun bizleri geri buyurmasın. Burada kardeşlerim bir şey daha hatırlatayım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim duasında ismi azamdan bir dua. Yani Yunus Aleyhisselam'ın duasını katarsa onun duası Allah da ne yapmaz? olunmaz Yani Enbiya 87'deki deminde zikrettiğimiz gibi duanızın içine La ilahe illa entesüphaneke inni küntümüne zalimin duasında katarsanız bundan sonra da Allah'tan istediğiniz bir şey olursa evet. Allah bunu reddetmez diyor azze ve celle. Bu da duanızın kabullerinde bir meysledir kardeşlerim. Evet. Ve son peygamber az kaldı ki senin zamanındaki o kafir olanlar o İslam düşmanları o zikri işittikleri zaman Kur'an'ın ayetlerini dinledikleri zaman pek şiddetli olan düşmanlıklarından dolayı seni gözleriyle haydiri verirler. Ve gözleriyle seni yere düşürmeye çalışırlar. Sana o kadar düşmanca bir bakarlar ki sana nazar değdirecek gibi bir vaziyet alırlar. O hain tam cehaletlerinden dolayı derler ki şüphe yoktur. O peygamberlik iddiasında bulunan elbette Mecnundur. Evet kardeşlerim bu ayeti kerime Halem 51'i ne yapmış bizim toplumumuz biliyor musunuz? Nazar. Yazmışlar, adına da ne demişler? Nazar, ayet. Nazar ayeti. Kitapçılarda satmışlar, camcılarda satmışlar, kapıya asmışlar, arabaya asmışlar evleri asmışlar. Evlerinden gelse boyunlarını asacaklar. Yani Şöyle tabela gibi gezecekler. Ayette anlatılan ne? Bunların yaptıklarını. Halbuki hadis-i şerifte nazar hak. İnsanı mezara, mandayı kasaba gönderir diyor aleyhissalatü vesselam. Bu hak. Ve aleyhissalatü sürekli sorunları Hasan ile Hüseyin'e ne yapıyor? Rukye yapıyor. Yaptığı nedir? Ayet Kürsü, felak nas? Bunlardır. Yani bu ayetten alakalı ben bir nas bilmiyorum ama burada neredeyse gözleriyle sana geleceklerdi, yere çakı vereceklerdi ayeti var ya. Bunu almışlar aynen vaka 78-79'da ona temiz olanlardan başkası dokunamaz. Kim bu? Cibri. Çünkü Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve ne malum cinlerin haber getirmediği diyorlardı ve Mekke toplumu haşa cinler Allah'ın oğlu melekler Allah'ın kızları diyorlardı. Cinlere yalancı her türlü kötülük gelen meleklere ise temiz diyorlardı. Ve Allah Azze ve Celle ne malum cinleri göndermediği diyorlardı. Allah Azze ve Celle de indirmiş olduğu ayetinde ne dedi? Ona temiz olandan yani Ruhul Kudus'ta, yani Cibril'den başkası ne yapamaz? Dokunamaz. Ne yapıyor bizim toplum şimdi bu ayeti? Hem de şu kenarlarına bile yazarlar, ona temiz olandan başkası dokunamaz, abdestsiz, cünüplü, gusülü, şubu yaklaşamaz. Halbuki ayetin uzun sebebi de esbabı, vuruldu, hepsi nedir? Buradaki Cibril'dir. Aynı bu ayette de nazara ne yapmışlardır? Yormuşlardır. Evet, Allah Azze ve Celle o inkarcılara şöyle reddediyor. Halbuki o Kur'an başka değil alemler için bir mevzudur. Nice hakikatleri, faydeleri içerir. Bütün insanlar ve cinler için selamet ve hidayet kaynağıdır. Artık öyle hakikatleri beyan eden, kitabı tebliğ eden, yüce sıfatlara sahip bir zata nasıl cinnet isnat edilir, nasıl mecnun denir? Nasıl sihirbaz denir? Bütün mükellef kimseler için gereklidir ki o ilahi kitabın yüce hükümlerine riayet etsinler. Onu tebliğ eden zatın fevkalade akıllı iyiliksever yüce bir peygamber olduğunu ve Allah'ın Resulü olduğunu herkes ne yapsın? Tasdik etsin diye Allah Azze ve Celle ayetlerini ne yapmıştır? İndirmiştir. Demek ki sureyi şöyle baştan toparlayacak olursak Allah subhanahu ve teala başta Allah Resulünü övüyor. Sen mecnun değilsin. Sen şair değilsin. Onların sana isnat ettiği ahlaklardan hepsinden nesin? Uzaksın. Sen en güzel ahlak üzerinesin diyor. Allah subhanahu ve teala hepimizi Kur'an ahlakıyla ahlaklandırsın. Kafirlerin, müşriklerin Allah azze ve celle'nin Kur'an'da zikrettiği gibi ve Resulünün sünnetinde zikrettiği gibi o fasıklardan, münafıklardan eylemesin. Haddini bilen Allah'ın nimetlerini hem takdir eden hem de nimete şükreden sanmı kullardan eylesin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Subhaneke, Allahümme ve hamdike. Eşhüden la ilahe illa ente. Estağfirullah ve tövbele. Velhamdülillahirrahmanirrahim.